Alo Houston Ayusarı Alo Houston Ayusarı İslam Bilginleri ve İcatları programımızda Akrefem frekanslarından yaptığımız bu ve benzeri çağrılar adı eski televizyon dizilerinden hatırladığımız Alfa olmasa da Öyle görünüyor ki, yakında olağan hale gelecek değerli dinleyenler. NASA yetkilileri, astronotların 2020 yılına kadar, ay toprağına yeniden ayak basmalarıyla ilgili planı, Aralık 2006'da açıkladılar. Plan, geçmişteki Apollo seferine benzer kısa süreli ziyaretler yerine, astronotların sürekli olarak kalacakları bir üssün, ...2024 yılına kadar... ...bütün işlevleriyle faaliyete geçmesini öngörüyor. Houston'daki... ...Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen... ...basın toplantısında konuşan... ...NASA Keşif Görevleri Direktör Yardımcısı... ...Doug Cook... ...ilk görevin dört kişilik bir astronot ekibi... ...tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. 2024 yılına kadar... 30 günlük sürelerle... ...üste yaşayacak olan astronotların görev süreleri... ...aynı yılın sonunda aya yükseltilecek. NASA, uzay-dünya camiasının ayın keşfiyle ilgili olarak 6 temel amaç belirlediğini açıkladı. Bunlar, ileride sürekli yerleşime yönelik olarak insan yaşam alanını aya kadar genişletmek, dünyanın güneş sisteminin ve evrenin tarihiyle ilgili temel soruları yanıtlayacak bilimsel araştırmalar yürütmek, İleride Mars ve ötesine yapılacak seferlerin verimliliğini artırmak ve riskleri azaltmak için farklı teknolojileri, sistemleri, uzay uçuş ve yer keşif yöntemlerini denemek, ulusları ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda zorlu, paylaşılan ve barışçıl bir hedef etrafında birleştirmek, dünya ekonomisinin alanını genişletmek, ve ayda ana gezegenimizdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine hizmet edecek etkinliklerde bulunmak, kamunun geniş katılımını sağlayacak, öğrencileri yüreklendirecek ve yarının sınavlarıyla baş edecek bir yüksek teknoloji eğitimli iş gücünün oluşturulmasına katkıda bulunacak canlı bir uzay keşif programı uygulamak. NASA, üssün yeri konusundaki son kararını Ay Keşif Yörünge Aracının uygun yerleri yakından incelemesinden sonra alacak. Ancak çalışmaların Ay'ın Güney Kutbu yakınlarındaki Shackleton kraterinin duvarının üzerinde yoğunlaştığı bildiriliyor. Tabii bu planların gerçekleşmesi, NASA'nın önümüzdeki 10 yıl içinde yeni ve daha güçlü bir fırlatma aracını hizmete sokabilmesine bağlı. NASA'nın ...halen kullanmakta olduğu roketlerin bu büyük girişim için yeterli olmayacağı düşünülüyor. Değerli dinleyenler, Ayus'u için Shackleton krater duvarının tepesindeki çember şeklindeki düzlüğün düşünülmesine neden, ...buranın hemen hemen kesintisiz olarak güneş ışığı altında olması... Ay'ın kutupları diğer bölgelere kıyasla daha çok güneş ışığı aldıklarından, buralarda sıcaklıklar da göreceli olarak yüksek oluyor. Ama tabii kutup bölgesinin seçilmesinin asıl temel nedeni, ay gereksinim duyacağı enerji ihtiyacını güneş ışığını elektriğe çevirerek elde edecek olması. Shackleton kraterinin seçiliş nedenlerinden bir başkası da, ay'ın dünyadan görünmeyen karanlık yüzüne, ...kolayca geçiş imkanı vermesi. Dünya ve Ay, birbirlerine kütle çekim kilidiyle bağlı olduklarından, ...zaman içinde Ay'ın dünya çevresindeki yörünge periyoduyla, ...kendi çevresindeki bir turu eş zamanlı hale gelip dengelenmiş durumda. Bu yüzden de biz Ay'ın hep aynı tarafını görüyoruz. Ay'ın karanlık yüzü, dünyadan uzaya sızan radyo gürültüsünden perdelenmiş olduğu için... Radyo gökbilimcileri için heyecan verici fırsatlar sağlayacak bir yer olarak da değerlendiriliyor. Shackleton kraterindeki üs, yer bilimcilere Güney Kutbu'ndan yalnızca birkaç yüz kilometre uzaklıktaki Aitken havzasını inceleme olanağı da sağlayacak. 4 milyar yaşındaki kayaçlardan oluşan bu bölgenin güneş sisteminin başlangıç yıllarının koşulları hakkında ipucu sağlayabileceği düşünülüyor. NASA, ay üssü ile ilgili planları bilim insanlarıyla tartışılmak üzere, Şubat 2007'de Arizona'daki Tempe kasabasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca NASA direktör yardımcısı Shana Dale'de, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya ve başka bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle, Ayüstü için kaynak ve teknoloji desteği sağlamak için görüşmeler yürütmekte. NASA bu arada, üst için ticari şirketlerin ortaklık tekliflerine de açık. NASA Keşif Görevleri Direktörü Scott Horowitz, projenin tahmini maliyetinin henüz belli olmadığını, ancak bu maliyeti karşılamak için NASA'nın yıllık bütçelerinin önemli ölçüde artırılmasını beklemediklerini açıkladı. NASA yetkililerine göre bu durumda proje, NASA'nın ödeme gücüne paralel olarak ilerleyebilecek. Değerli dinleyenler, Bilim ve Teknik Dergisi'nin Ocak 2007 sayısından alıntıladığımız bu yazıda, uzay çalışmalarının ne kadar ilerlediği ve insanlığın bu kadarla yetinmeyip Uzayın derinliklerindeki sırların çözümü için çalışmalarını bütün gayretleriyle sürdürecekleri anlaşılıyor. Tabii bu konudaki çalışmalar bugüne münhasır olmayıp asırlar öncesinden süregelen çalışmaların bir sonucu. İşte bugün yine asırlar öncesinde astronomiye kendisine hasretmiş bir İslam bilginini tanımaya çalışacağız. Ama önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Sevran olmaz. Bir kez olsun şekiliz Var da Basetme koma, bütün gece her varır sabah, umudum kaydı, Ez makoma bütün gece varır sabahı umut Akra, akra akra her akra, zaman canlı akra, akra, her zaman beyaz bir dalga İbnü Zerkale Astronomik keşif ve hizmetleriyle şöhret bulan, astronomide bu konuda eğitim verilmesine önce olarak ilk defa bir okul açılmasına zemin hazırlayan ve icat ettiği Safiha isimli usturlapla tanınan, Endülüs'ün önde gelen astronomlarından biri olan i̇bn Zerkale'yi bu programda sizlerle beraber tanımaya çalışacağız. Asıl adı Ebu İshak bin Yahya-ez Zerkale'dir. İbnü Zerkale ve Zerkali diye şöhret buldu. Hayatı hakkında çok az şey biliniyor. 11. yüzyılın ilk çeyreğinde Tuleydula'da yani Toledo'da doğduğu tahmin ediliyor. İbnü Zerkale künyesinin bazı kaynaklarda Zerkali şeklinde geçmesinden aslında bir lakab olduğu ve muhtemelen Arapçada mavi gözlü anlamına gelen Zerka sıfatından türetildiği belirtilir. Latin kaynaklarında adı Azarküel, Arzakal, Azarkal, Arzakal ve Elzarkal şeklinde geçer. Batılı bilim adamlarının çoğu onu Yahudi kimliğiyle tanıtmaktaysa da Fransız ilimler tarihçisi Pierre Duhem bir eserinde onun Müslüman olduğunu ispat etmiştir. Değerli dinleyenler, i̇bn Zerkale, Kastilya Lyon kralı, 6. Alfonso'nun 1078'de Toledo'yu zapt etmesinin ardından Kurtuba'ya yerleşmiş ve çalışmalarını burada sürdürerek Regulus yıldızının boylamını ve gezegenlerin en yüksek noktalarını belirlemiştir. Bazı müellifler onun son gözlemlerini Hicri 480, Miladi 1087'de gerçekleştirmiş olmasından hareketle, o yıl vefat ettiğini ileri sürmüşseler de, i̇bn ay ve gün belirterek, Hicri 8 Zilhicce 493, Miladi 14 Ekim 1100 tarihinde, Kurtuba'da öldüğünü bildirmektedir. Yetiştirdiği öğrencilerin en önde geleni, Muhammed bin İbrahim bin Yahya es-Seyyid'dir. Ancak onun asıl etkisini, daha sonraki astronomlar kuşağından, İbnü'l-Kemmat Et-Tunusi, Bitruci, İbnü'l-Haym, İbnü İshak, Ebu'l-Hasan Ali, Ebu'l-Benna El-Merrakuşi ve Abraham İbnü Ezra üzerinde görmek mümkündür. Sanatkar bir aileden gelen İbnü'z-Zerkale bilim adamlığının yanında sanatkarlığıyla da daha ziyade el sanatlarında gösterdiği maharetle Tuleytula adısı Said el-Endülüsî'nin dikkatini çekerek hizmetine girmesine vesile olmuş, yaptığı gözlem aletleriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekince, kendisine astronomi alanında yetişmesi için imkan tanınarak çeşitli kitaplar sağlanmıştır. 454 yılında Tüleytula emiri Yahya bin İsmail el-Memun tarafından kurulan astronomik gözlem heyetinin üyeliğine, daha sonra da başkanlığına getirildi. Bağ-ı Zerkale'yi tarihinin yüksek fen sanatkarı olarak nitelendirir ve Toledo acibesi diye meşhur olan bir sanat yaptığını anlatır. Fakat hakkında günümüze kadar gelen bir izaha rastlanmadığını da kaydeder. Oysa Zerkale, Tüleytula'nın büyük hayranlık uyandıran su saatlerini imal etmesiyle ün kazandı. Moses Ben Ezra, bu saatler için yazdığı manzumeye onun adıyla başlamıştır. i̇bn Zerkale'nin saatleri oldukça kesin bir ay takvimini esas alıyordu ve bir ölçüde Avrupa'da 17. yüzyılda yaygın olan saatlere öncülük etmişti. Bundan başka ilmi çalışmalarını muhtelif sahalarda yürüten Zerkale, coğrafyayla da ilgilenmiş, battaniyenin tezinin dışında bir tez geliştirerek, dünyanın yalnız dörtte birinin değil, Diğer bölgelerinin de yerleşmeye uygun olduğunu söylemiştir. Değerli dinleyenler, Zerkalen'in astronomideki hizmetlerinin başında Batlamyusa yönettiği tenkidi ve bu konuda kurduğu ekol gelir. O ilk defa Batlamyus'un aksine Medarishems'in E üç noktasının yani dünyanın gerçek yörünge noktasının hareketini ve güneşin tadil merkezinin yani değişim merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfetti ve bunu bir kanuna bağladı. Halbuki Batlamyus, güneş sisteminin evci noktasını sabit ve tadil merkezini de değişmez kabul ediyor. Sabit ve tadil merkezindeki intizamsızlığı rasatlardaki noksanlığa veriyordu. Ondan yaklaşık 2 asır önce sabit bir kurra bu düzensizliğin rasatların duyarlı olmayışından kaynaklanmadığını, bunun kanunlara bağlı bir değişime tabi olduğunu sezmiş fakat bir açıklama getirememişti. Zerka'le Güneş'in evc noktasına 12 dakika kala bugün kabul edilen miktar 11 dakika 8 saniyedir. Doğru bir yön yani doğudan batıya doğru bir değişiklik vererek güneş için ortaya attığı bu teorisini, Medar-ı Şems merkezini küçük bir daire üzerinde hareket ettirmek suretiyle açıklamış, bunun üzerinden bir asır bile geçmeden İbni Bağatçe, İbni Tufeyl, Bitruci gibi alimler bu doktrin ve ekolin etrafında birleşerek konu hakkında eğitim veren bir okul meydana getirmişlerdir. Bu keşfin astronomik kıymeti ve önemini tabii ki bir iki paragrafla anlatmak mümkün değil. Sadece bir iki asır önce Paris Rasathanesi Müdürlüğü yapan ve zamanın en tarafsız astronomi üstadlarından biri olan Lalande'un, La Astronomi adındaki büyük eserinin birinci cildindeki tarih kısmında konuyla ilgili şöyle diyordu. Zerkale'nin astronomide çok önemli bir gelişme temin etmiş olan bu teorisi, Kopernik tarafından alınmış, ve Horakius tarafından Ay'a uygulanmış ve daha sonra bu Nazariye'ye Newton ve Halley tarafından astronominin yeni esaslarına göre şekil verilmiştir. İşte bu Nazariye, Zerkale'yi asrın en yüksek astronomi kürsüsüne çıkarmıştır. Son asrın astronomi tarihçileri de, Laland'ın bu kanaatine katılmaktan başka bir şey yapmamışlardır. Zerkale, sadece astronomi demekte paçan bir alim olmakla kalmamış, Sabit bin Kurra'dan Koperniye kadar geçen 6-7 asır boyunca da bu kürsüye sahip olmuştur. O böylece eski astronomik bilgi ve kurallara da büyük bir darbe indirmiş oluyordu. Aşk... You are the light. You are the light. You are the light. You are the the light. You are the light. efendim. Tüm sesler onda güzel. İslam bilginleri ve icatları programında İbnü'z-Zerkale'yi anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. i̇bn Zerkale, batı dünyasını yüzyıllarca etkileyebilecek derecede çalışmalar da yapmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de, kurmuş olduğu rasathanedir. Tula'da yani Toledo'da kurduğu bu rasathane, onun çalışmaları için bir laboratuvar oldu. 1061'de başlayıp yaklaşık 20 yıl süren rasatlarını burada, 1080 yılına kadar sürdürdü. Hatta bazı kaynaklarda belirtildiğine göre, Rasat çalışmalarını Kastilya Kralı, 6. Alfonso Toledo'yu istilasından sonra da burada devam ettirdi. Ve vefatına kadar sürdürdü. Ünlü ziyicini de bu zaman içerisinde hazırladı. Ne var ki, yüzyıllar boyu koyu bir barbarlık ve cehalet içerisinde bulunan batı, onun kıymetli çalışmalarına sahip olamadı. Birçok eser gibi, onun hizmetleri de tarihe gömüldü. Ancak Zic'in ele geçen eksik bir nüshası 1450'de Latince'ye çevrildi. Zerkale, Rasatane'de hazırladığı cetvellerini Toledo Meridyen'e göre düzenlemişti. Zerkale burada sabır ve dikkatle incelemeler yaptı. Dünyanın güneşe olan uzaklığını hesapladı bununla da kalmadı. Bu mesafeyi güneş yörüngesine dayanan gün dönümleriyle gece ve gündüz eşitliğinin presesyonuna tatbik ettirebilmek için 400'den fazla rasat yaptı ve sonunda presesyonun genişliğini de aynı tarzda doğru olarak hesapladı. Onun zamanında astronomi en parlak devrini yaşadı. Bunda büyük pay hiç şüphesiz onundu. O çalışmaları eserleri, icat ve ıslah ettiği aletlerde Orta Çağ Avrupa ilim adamlarının dikkatini çekti. Değerli dinleyenler, Zerkaleyi şöhrete ulaştıran en önemli eserlerinden biri, bizzat kendi icadı olan Safiha, yani gökyüzünü inceleyen adındaki usturlabıdır. Zerkale Ekvator dairesi ile ekliptik dairenin stenografik izdüşümlerini bu aletle birleştirmiştir. Her ne kadar İbnül ül Kıtfi, Safihatü Zerkiyal dediği bu aletin, İslam coğrafyasının doğu kesiminde uzunca bir süre anlaşılmadığını yazmaktaysa da, bu alet, Zerkale Usturlabı adıyla tanınarak sürdürülen uzay araştırmalarının en büyük yardımcısı olmuştur. Zerkale'nin icat ettiği bu alet, İbn-i Taybu'a adlı astronomi bilgininin icat ettiği, Sekkazi adıyla bilinen kadranın da temelini oluşturmuştur. İbn-i Taybu'a'nın aletine bu ismi vermesi, Safiha'dan bahseden yazmalarda, Sekkaziye adının da kullanılmış olmasıyla ilgilidir. 15. asırda yaşayan Regio Montanus, Safiha için hususi bir ders külliyatı yayınladı. 1504'te Bavyeralı Jakob Zeyikler, bu kitapçıya bir şerh yazdı. 1534 yılında yeni bir latince tercümesi, Nürnberg'de Johann Scanner tarafından yayınlanan nazariyesine dair başlığıyla basıldı. Zerkale'nin eserlerinden bahsetmek gerekirse, Tuleytulazici, yani Toledo cetvelleri adıyla meşhur bir zici bulunmaktadır. Arapça aslı kayıptır. Katip Çelebi'nin belirttiğine göre, 1280'de kaleme alınan bu zic aslında bir değil, üç tanedir. Bunlar da, 1- Zicül Müktebes miner resail, 2- El Kevr aled 3- zic Müktebes min zic Ahmet vel Abad adlarıyla anılır. İbnül Kıtfi, Zerkale'nin rasatlarından bahsederse de, zicinden hiç söz etmez. i̇bn Hammad el-Endülüsî'nin bu rasatları alarak, üç zic meydana getirdiğini anlatır. Bu zicler kendisinden sonra yapılan bütün ziclere esas olduğu halde, maalesef Doğu İslam eserlerinde buna pek rastlanmamıştır. Zira astronomi ve matematiğe ait Endülüs eserleri Doğu'ya çok az intikal etmiştir. Ziç'te, trigonometri cetvellerinin nasıl hazırlanacağı anlatılmakta, bir de sinüs cetveli verilmektedir. Safihaye Zerkale denilen özel usturlabına da yer verilen eserde, ayrıca eğitim cetvelleri ve 35 sabit yıldız hakkında bir katalog da yer almaktadır. Batı'da kendinden sonra yazılan birçok zice kaynak olmuştur. Batı dünyası Zerkale'yi, 10. Alfonso'nun hazırlattığı ve kendi adıyla şöhret bulan ziciçlerle tanımıştır. Çünkü bu ziciçlerin hazırlanmasında, çoğunluğu Müslüman olan bir grup astronom çalışmıştır. İşte Zerkale'nin Batı dünyasında tanınmaya başlaması, bu tarihlere rastlar. Zerkale'nin Toledo cetvelleri adıyla meşhur olan, Güneş, gezegenler ve diğer yıldızların hareketlerine dair olan bu cetvelleri kısa zamanda Avrupa'nın her tarafında kullanılmaya başlandı. Hatta Avrupa, Kopernik, Trikobrahe devrine kadar diğer bir kısım Müslüman alimlerin cetvelleri gibi Toledo cetvellerini de kullandı. Çünkü o zamanlarda Avrupa, astronomi cetvellerini hesaplamak şöyle dursun, Müslümanların yaptığı rasatlara eş rasatlar yapmaktan bile acizdi bu bakımdan Müslümanların hazırladığı cetvellerden faydalanmak zorunda kalmışlardı. Sonraları bazı Avrupalı bilginler, bunları kendilerine mal ettiler. Doktor Zikrit Hunke'nin belirttiğine göre, aslında Alphons cetvelleri diye anılan cetvellerde temelde Toledo cetvellerinden farklı bir şey değil. Alphons'tan 200 yıl önce, Toledo'da ün yapan Zerkale'nin eserleri, Alphons'un doktoru Abraham tarafından Kastilya diline çevrilmiş, ve Alphonse Cetvelleri ismiyle daha iyi bir şekilde yayınlanmıştı. Bundan sonra bütün Avrupa astronomları bu cetvelleri kullandılar. Eserin biri Gerard de Cremone, diğeri Sevillalı Yuan tarafından yapılmış Latince tercümeleri günümüze ulaşmıştır. Regio Montanus, Guzici özetleyen bir çalışma yapmış, Kopernik de bir eserinde ondan bahsetmiştir. Eser hakkında yapılmış modern incelemeler arasında, Milas Valikrosa'nın bir eseri ve bir de uzun makalesi vardır. Hoş vayle bostan he kış gibi olmuş gibi bir meşaretten doğar hoş Radyonuz Akrahafen frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programımızda i̇bn Zerkale'nin eserlerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli dinleyenler, Elkanun Zerkale'nin bir başka eseri olup, müellifin Proluklus'un öğrencisi Amonios'a nispet edilen, 800 yılının hemen öncesine ait malzemelere dayalı bir almanağı ıslah etmek suretiyle meydana getirdiği eserdir. Hiparkos ve Batlamyus'tan da yararlanılan kitapta, gerek gezegenlere ait değerlerin, gerekse trigonometrik fonksiyonlarının tespitinde çeşitli kaynak ve yöntemler uzlaştırılmaktadır. Pavialı Johannes'in 1154'te ve Saint-Guillaume'un 1296'da Latince'ye tercüme ettiği eser, Jakob Ben-Tibbon tarafından 1301'de İbranice'ye ve bunlardan başka Portekiz, Kartalan ve Kastilya dillerine çevrilmiş Ayrıca hakkında bir makale kaleme alınmıştır. Zerkale'ye ait olan ve ilim çevresinde, İspanyolların verdiği Suma referenti al del Sol ismiyle tanınan başka bir eserse kayıptır. Hakkındaki bilgiler Trado Relativo denilen eserden elde edilmektedir. Kitabın konusu Güneş Apojesi'nin hareketi üzerinedir. İbn-i bu eserinde yıldızlara nispetle Güneş Apojesi'nin, yani Medar-ı Şems'in evt noktası hareketini, Güneş'in tadil merkezinin yüzyıllık bir değişimi olarak açıklar ki, bu keşif onun astronomi ilmine yaptığı en önemli katkıdır. Bu çalışmasıyla 25 yıllık rasatlardan faydalanarak, Güneş Apojesi'nin öz hareketinin, batıdan doğuya doğru yılda 12.04 saniyelik bir değişim gösterdiğini bulmuştur. Bu değer bugünkü ölçülere göre 11.8 saniyedir. Öte yandan İbnü'z-Zarkale eklittiğin eğimi rasatlarıyla daha önceleri bulunmuş değerleri mukayese ederek bu eğimin 23 derece 33 ile 23 derece 53 arasında salındığı sonucuna varmış. Bununla beraber yanlış olarak Ekinoks yani geceyle gündüz eşitliği noktasının titrediğini kabul etmiştir. Batlamyus astronomisinde güneşin E3 noktası sabit ve tadil merkezide değişmez olduğundan bu durumu göz önünde tutarak güneş için yeni bir teori önermiş ve bununla tadil merkezindeki düzensizliği ortadan kaldırmıştır. Bu teoriye göre, meydâr Şems merkezi küçük bir daire üzerinde hareket ediyordu ve şüphesiz bu görüş, Batlamyus'un mekanik sistemine tersti. Zira böylece yırtılma, yani hark ve bitişmeyi kabul etmeyen Batlamyus'un, billûri felekleri dahilinde bir yırtılmayı kabul etmek gerekiyordu. Zerkale'nin bu keşfi, Marsilya cetvellerinde de gösterilmiş ve ayrıca, 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış Ebu'l Hasan Ali adlı bir astronom tarafından da açıklanmaya çalışılmıştır. Toomer, Zerkale'nin Güneş'in hareketi teorisiyle ve bu teorinin Latin dünyasına ve Rönesans astronomi geleneğine etkisiyle ilgili iki önemli çalışma yayınlamıştır. Julia Samsol ve Eduardo Milas, Zerkale'nin bu eserinin astronom İbnü'l Benna El-Merrakuşi üzerindeki etkisini incelemişler. Bu etkinin İbnü'l-İshak, İbnü'l-Kemmat ve i̇bnül Haim'in eserleriyle İbnü'l-Benna'ya intikal ettiğini tespit etmişlerdir. Bu çalışma Zerkale'nin kayıp olan eserinin muhtevasını söz konusu etkiler aracılığıyla ortaya koymaya yöneliktir. TRADO RELATIVO AL MOVIMIENTO DE LAS ESTERA LAS fijas. Zerkale Samuel ben Yahuda'nın İbranice çevirisiyle günümüze ulaşan ve literatürde İspanyolların verdiği isimle tanınan bu eserinde, sabit yıldızlar feleğine ait hareketin, arzın merkezini bir daire veya epicycle üzerindeki hareketli bir noktayla birleştiren doğru çizginin hareketiyle belirlendiği tezini matematik yoluyla ispata çalışmaktadır. Önce Sabit Bin Kurre'nin ortaya attığı bu teze Titreme Teorisi denilmektedir. <Sessizlik> Kitabul Amel bi Safihaatiz Zerkaliye El Muhatdilil Amidil Afak Batı dünyasında azafea olarak bilinen Esafiha es adlı astronomi aleti hakkındadır. Eser iki merhalede geliştirilmiştir. Zerkale 1078'den önce yazdığı Es-Sârihat-ül-Memuniyye adlı ilk risaleyi, Tuleytula emiri Yahya bin İsmail el-Memun'a daha sonra genişleterek ikinci defa kaleme aldığı yüz da El-Mutemid bin Abba'da ithaf etmiştir. Bu çalışmalardan ikincisinin biri 100 bölümlü, öteki 61 bölümlü olan iki ayrı şekli bulunmaktadır. Ve bunların ilki Kral X. Alfons tarafından, Batı ilim âleminde daha etkili olan diğeri ise, Yakob ben Tıppon, Moşe Galino ve Guilelmus Angelikus tarafından tercüme edilmiştir. Eseri İbnül Benna el-Merraküşî, Risale ales Şafihat-i Zerkalliyyet-il camia adıyla ihtisar etmiştir. Osmanlı Padişahı II. Bayezid'in emriyle, Mirim Çelebi eserin konusunu oluşturan usturlap hakkında Farsça bir risale yazmıştır. Yirnushası kandili Rasathanesi Bilim Tarihi Müzesi'ndedir. Müellifin bu risaleleri üzerine yapılmış en son çalışma Rozer Puig Agui ile aittir. Tratado de la Mina Planetas. Zerkali tarafından 1081 yılında yazılıp, İbn Abbad el Mu'temide itaf edilen bu eserin önemi. Merkür'ün yörüngesinin eliptik olduğu iddiasını taşımasıdır. Kral 10. Alfonso'nun emriyle Kastilya diline çevrilen nüshada, bu husus çizimlerle gösterilmektedir. Zerkale bu eserinde Kepler'in Astronomia Nova'sında, Mars için yaptığını çok önceden ortaya koymuş ve ilk olarak eliptik yörünge kavramına ulaşmıştır. Kepler'in onun bu fikirlerinden yararlanmış olabileceği akla gelse de, bu konuda henüz bir delil bulunmamaktadır. Zerkalen'in bunlardan başka astroloji üzerine olan Kitabu Tedbir adlı ve Kitabu Medhal ila Ilmin nücum adlı bir başka eseri daha bulunmaktadır. Değerli dinleyenler, Mars gezegeninin keşfiyle ilgili sürdürülen çalışmalar, her zaman olduğu gibi yeni merhalelerde yeni bilgilere erişilmesine ve bir önceki bilgilerin değişmesine neden oluyor. Peki nasıl mı? Bilim ve Teknik Dergisi'nin Temmuz 2007 sayısında yayınlanan 12 Haziran 2007 tarihli NASA basın bülteninde bakın neler anlatılıyor. Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nden jeofizikçilerin yani yer fizikçilerinin gerçekleştirdiği yeni bir çalışma yaygın inanışın aksine milyarlarca yıl önce Mars'ta büyük okyanuslar bulunmadığı tezini savunanların temel dayanağına ağır bir darbe indirdi. Dünyadan bakıldığında bile kızıl gezegenin güney kutbunu çevreleyen geniş bir ova tortullarla dolmuş bir okyanus havzası izlenimi veriyor. 1980'li yıllarda NASA'nın Viking kuzay aracının yollandığı görüntüler, kuzey kutbu yakınlarında her biri binlerce kilometre uzunluğunda ve dünyadaki okyanus kıyılarının jeofizik özelliklerini taşıyan olası sahil şeritlerini ortaya koymuştu. Biri Arabia, daha genç olan öteki ise Deetoranulus adı verilen kıyıların 2-4 milyar yıl önce oluştuğu hesaplanıyor. Ancak 1990'lı yıllarda, NASA'nın Mars Gezegen Kâşifi adlı aracının yörüngeden 300 metrelik ayrıntıları bile saptayan yüksek çözünürlüklü yüzey görüntüleri, kıyı şeritleri içinde birkaç kilometreye varan yükseklik farklarının olduğunu ve kıyıların tepe noktaları arasında birkaç kilometre uzunluk bulunan dalgaları andırdığını belirlemişti.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 Mars'taki kıyılarda kendini belli ediyor, diyor. Aynı ekipten Tyler Peron'a göre de, Mars ve Dünya gibi esneyebilen bir dış kabuğa, yani litosfere sahip gezegenlerde, katı yüzeydeki biçim değişikliği, deniz yüzeyinden farklı oluyor. Dolayısıyla topografyada düzensiz bir değişme yol açıyor, diyor. Peron'un hesapları, Arabiya kıyısının yüksekliklerinde 2,5 kilometre,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 bir gezegenin kütlesinde önemli bir yer değişikliği, yani manto içinde bir yanar oluşturacak biçimde mantoyla ile kabuk arasında ya da dış uzaydan gelen bir cismin çarpması sonucu dönüş ekseninin de yer değiştirmesine neden oluyor. Çünkü kendi çevresinde dönen bir gezegen, kütlesi dönüş eksenine en uzak mesafedeyken kararlı olur. Richards'ın bilgisayar modellemeleri dünyanın geçmişindeki gerçek kutup kaymasının da gezegenimizin derinliklerindeki sıcak manto tabakasının bir noktada yüzeye doğru kabarmasından kaynaklandığını mı gösteriyor? Bazı araştırmacılar bu kabarmanın 800 milyon yıl önce dünyanın dönüş eksenini 90 derece kaydırarak gezegenimizi yana yatırdığını öne sürüyor. Berkeley araştırmacılarına göre Mars'ın dönüş ekseninin bugünkü konumundan 50 derecelik bir ilk kayış, yani yüzeyde 3000 kilometreye karşılık geliyor, Arabiya kıyısının biçim değiştirmesi için yeterli. Araştırmacılar daha sonra meydana gelen ve bugünkü eksen konumundan 20 derece sapan bir kaymanın da Deuteranodus kıyısının biçimini bozduğu sonucunu çıkarıyorlar. Ekibin vurguladığı bir noktada Mars'ın gerek bugünkü,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 Profesör Manga, büyük bir selin 3 milyar yıl önce Arabiya okyanusunu birkaç kilometre derinliğe kadar doldurmuş olması halinde, kutup bölgesinde oluşan bu büyük kütlenin kutbu 50 derece güneye kaydırmış olabileceği görüşünde. Okyanus sularının ortadan kaybolmasıyla da kuzey kutbu eski yerine dönmüş, daha sonra ise Deutraniolus kıyısını oluşturan bir başka selin etkisiyle yine 20 derece kaymış olabilir.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 Görüş ve önerileriniz için e-posta adresimiz ishambilginleri.at